The falling leaves Zamanlar değişirken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 They are changing Merhaba Bob Dylan'ın 50 yılı aşan müzik serüveninin izini e, sürdüğümüz zamanlar değişirken programıyla bir kez daha bir pazar akşamı daha karşınızdayız. Bu sefer e, her zamanki ekibimizde ufak bir şey var oynama var ee, güven bu defaki programa katılamıyor ee, program ortağımız ve arkadaşımız Mahir Ilgaz normalde stüdyoya gelirdi bu defa telefon hattını güvenden Mahir devre almış durumda Mahir telefondan katılacak ee, yorumya demisin Mahir Evet bu haftalık Tek Forvet'e çıkmaya karar verdik sahaya <gülüyor> ee, Öyle değil öyle değil forward. Gizli Forvet <gülüyor> ee, Program komşumuz ve arkadaşımız Varol Ünel de bizle Varol yeniden sende hoş geldin. Evet hoş bulduk herkese merhabalar iyi akşamlar bir, bir, bir önceki program bir dakika evvel bittiği için aslında hani hoş geldin falan diyoruz ama <gülüyor> stüdyodan çıkamadan devam ediyoruz aslında. Bilgi evet e, Varol abi geçen haftadan zaten ısınmıştı e, İK11'e. Bizim program için İK11'e. Evet. Ee, geçen haftada katılmıştı. Evet böyle kadro zengin. E, ben hemen bir şey sorabilir miyim mahir özellikle? Altun yokluğunda e, bir darbe yapıldığı ve Can'ı yeni program ortağı olarak aldığına dair sosyal medya çalkalandı biraz. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misin? Ben de ee, yancı olarak buradaydım ama boşluğu hemen doldurmak üzere. Böyle bir şey mümkün değil. Söz konusu bile olmaz. Kim, ben de öyle düşünmüştüm. Öyle. Kim, kim yaydıyse onu neyse artık... Diye üstümden atayım hiç şey yapmayayım üstlenmeyeyim şöyle olayı. Evet ner, ner, neredeyiz, ne yapıyoruz? İyi bir yerdeyiz. Biz, biz kimiz oraya kadar gitmiyorum <gülüyor> ama evet biz biz Bob Dylan'da evet güzel bir yerdeyiz. Geçtiğimiz haftalarda Bob Dylan'ın 21 Ekim 1970'te yayınlanmış olan 11. stüdyo albümü New Morning'i çaldık, bitirdik. Bir önceki albüm Self Portrait, Bob Dylan'ın belki de bugüne kadar en kötü eleştirileri almış olan albümüydü. Ondan sonra, sadece ondan sonra değil genel olarak da New Morning, pek çok müzikal ve sözsel hoşluklar içeren güzel bir albümdü. Dinledik, bitirdik. Evet aynen öyle yaptık ee, ve bu artık Bodrum'un kariyeriyle geçen haftalarda esprisini yapıyorduk da ben gerçekten oturdum hesapladım. üçte bir oranında gidiyoruz. Yani adamın e, işte yaklaşık 55 senelik kariyeri var. Benim hesaplarıma göre bu hızla gidersek biz de işte 55'in 3'te 1 senede programı bitireceğiz. Mahir niye müşterinin moralini abi? Ama hakikaten bu gerçek hızımız şu anda ee, Ama bir iyi, iyi haber Olarak e, bağlayayım Bu hafta yapacağımız albüm Artık 1973 senesine geldik Bu hafta yapacağımız albüm e, Pat Garrett and Billy the Kid Albümü 13 Temmuz 1973'te e, Yayınlanmış bir albüm Ve e, büyük ölçüde aslında aynı ismi taşıyan Sam Peckinpah filminin e, Soundtrack yani onun müzik, film müziklerinden oluşuyor Dolayısıyla e, çoğu enstrümantal parçalar Birbirine bağlıya bağlıya giderek hedefimiz bu hafta bu albümü baştan aşağı bitirmek. Olur olmaz artık. O ayrı ama taahhüdümüz bu diye ortaya koyalım. Olur olur yaparız. Bu arada bilmiyorum aramızda Pet Garrett and Bill the seyreden var mıydı? Ben bugün seyrettim. Gün ortası bir şekilde. Geçmiş olsun. <gülüyor> ee, <gülüyor> ya, e hangi versiyonunu seyrettin <gülüyor> diye ben de böyle <gülüyor> uzman sorusuyla girdim ee, şey stüdyonun kesip biçtiği ve 20 dakikaya yakın kısalttığı kötü versiyonu maalesef seyrettim meğerse çift diskmiş ee, ama önce bununla başlayalım belki öbürünü de diye düşüncelerini kısaca toparlan. özetler misin Albişek? Ya ilginç bir film Filmin içindeki Bob Dylan'ın varlığı ve rolü de ilginç Aslında A -A Alias diye bir karakter oynuyor Biraz Bob Dylan böyle ben filme müzik yazayım Aynı zamanda bir parçada oynayayım diye paket olarak giriyor bu film projesine ee, i̇şin o şu muhtemelen deniyor o güne kadar sen Pekingpa Bob Dylan kimdir ne yapmıştır hiçbir fikri yoktu sıfırdan yeni tanıştı ee, ama işte böyle bu iş olur gibi geldi iki tarafa da ee, bunun üzerine bu Elias karakteri yazılıyor Bob Dylan'a ee, film böyle 1880'lerle 1905 arasında. Biraz gidip gelmeli bir şekilde şey yapıyor. Pat Garrett ve Billy the Kid eski beraber kanun dışılık yapmış iki arkadaş. Hatta Pat Garrett bir yerde şey diyor filmde. Bu kanun dedikleri şey çok komik bir şey. Çünkü ben eskiden büyük bir arazi sahibinin, çiftlik sahibinin adına çalışıyordum. O sırada Pat Garrett şeydi kanun dışıydı derken filmin geçtiği asıl zamanda Pat Garrett e, sistem adamı oluyor. Kanun içine geliyor ve şerif de yapılıyor. E, Billy Dekit eski dostu ona diyor ki ya sen bir böyle bir 5 yıl falan kaybol Meksika'ya git pek görünme ortalarda. E, Billy Dekit hiç onu kulak asmıyor bu dediğine bunun üzerine... Pat Garrett öldürmek amacıyla Billy the Kid'in peşine düşüyor ve film bu kovalamacı içinde gidiyor. Ee, aslında şey, IMDB'den biraz baktım. Hemen hemen her e, yorum yazan çok e, yüksek şekilde yorumlamış filmi. Çok iyi sözlerle yorumlamış. Ee, şey, 1880'ler tabii kovboyluk işinin artık bittiği zamanlar. Hani böyle e, bitmiş abi. Şova dönüştüğü zamanlar. Başki batış yollarında falan. E, evet, evet. Biraz öyle bir dolayısıyla bir şeyin sonuna gelmenin e, hüznü sıkıntısı var. Bob Dylan'ın filmdeki performansı ilginç. Yani hangi kelimeyle anlatacağımı bilemiyorum. Çünkü anladığımız anlamda bir artistlik, şeylik, aktörlük yok ortada. Böyle bir, bir, bir eleştirmen öyle demiş Bob Dylan sadece mimikler, tikler, kaş göz filan yapıyor diye. Hakikaten öyle çok az konuşuyor. İşte arada bir sen kimsin diyor güzel bir soru filan diye bir cevap veriyor <gülüyor> <gülüyor> Bob Dylan. İşte biraz böyle yapıştırma gibi duruyor filmde. Evet e, filmin en aldığı en e, yoğun eleştirilerden bir tanesi ama Dylan'ın e, ilginç e, bu haftada bir e, anekdot vardı bununla ilgili. <gülüyor> Warren Beatty e, Hollywood e, dediklilerinden çok kötü bir film çıkartmış. ben izleyemedim ama epey kötü bir filmmiş dediklerine göre. E, o e, Bonnie and Clyde filminde kendisinin oynadığı e, role... ...aslında başrolle Bob Dylan'a ilk olarak düşündüğünü söylemişti bu hafta. Öyle bir şey var. Dylan'ın sinemayla olan ilişkisi de aslında yüreğinde yatan bir aslan sinema artisliği her zaman. James Dean hayranlığıyla ilk gençliğinde biliniyor. Ve çeşitli zamanlarda hep aktörlüğü deniyor. İşte i̇lk zaten biz program için de işlemiştik. İngiltere'de BBC'nin bir prodüksiyonunda epey gene başarısız bir şekilde aktörlüğü deniyor. Pat Gere'den Bildi Kitt var. Daha sonra 1980'lerde adını bile anmak istedim. Hatırlamadım zaten. Rupert Everett'le oynadığı bir film var. Gene korkunç. <gülüyor> Çekik zamanlarda deniyor. Ama maalesef daha doğrusu maalesef deniyorum. herkesin yeteneği tabii her şey olacak diye bir kaydı yok. Aktörlük konusunda epey kötü olduğunu defaatle ortaya koyuyor. Evet yani filmi seyrederken biraz şeysi uyandı bende. Hani 1880'li yıllarda bir şeyler oluyor. Bu arada bildiğimiz Bob Dylan, <gülüyor> <böyle> <gülüyor> o orada beliriyor. Aradadır. Cool. Or <gülüyor> zaman makinesiyle <gülüyor> gelmiş. Ya bunu gösterir mi? Şeye Evet, albüme? bu, evet, bu müzik programı <gülüyor> <aslında göre. gülüyor> Evet saatlerimiz 21.10. O da doğru. Ee, tamam girelim. Ee, zaten mahir demin söyledi. E, Sözlü parça çok az, e, çoğunlukla ağırlıklı enstrümantal parçalar var. Şunu da bari söylemiş olayım, aslında e, Bob Dylan film için müzikleri yazarken zaman zaman çok zorlanıyor. Özellikle işte film müziği dediğiniz şey bir orkestrasyon olur, böyle orkestra için bir şey yazamıyor filan bir, bir itiyor kakıyor olayı ama sonuç başarılı yani filmin içinde müzikleri özellikle kulak verdim dinledim şey olmuş öyle değil Fena müzisyen değil galiba aktörlü iyi olması da <gülüyor> peki şu halde şeyi albümü dinlemeye başlayalım sen pekinpahın yapmış olduğu bir yönetmiş olduğu western filmi Pat Garrett and Bill The Kid isimli filmle aynı ismi taşıyan film müziği albümün ilk parçası da filmin ana temasını oluşturan Main Title theme. yılından dinledik. Pet Garrett ve Bill Kid filmiyle aynı ismi taşıyan şeyin, albümün açılış parçası Main Title Team Billy isimli parça idi dinlediğimiz. Evet. Bu albüm daha önce de bahsettiğimiz gibi bu çok büyük oranda enstrümantal parçalardan oluşuyor. Ve aslında e, yani biz tabii Dylan'ın üzerine biraz da obsesif, kompansif, e, sıkıntılı bir program olduğumuz için her şeyi çaldığımızdan dolayı çalıyoruz. Ama aslında filmi izlemeden e, belki bu müzikleri dinlemek pek bir şey ifade etmeyebilir. Bir istisna hariç, o istisnaya geleceğiz tabii o yüzden e, biz de parçaları e, mümkün olduğunca gruplandırarak çalmayı tercih ettik. Evet Mahir katılmıyorum. Biz sıkıntılı değiliz. Şey biz sıkıntılı <gülüyor> olabiliriz ama programı sıkıntılı değil abi. <gülüyor> ee, şimdi 1972 yılında e, Bob Dylan eşi Sarah'yi ve çocuklarından da üçünü alıyor ve de filmin çekilmekte olduğu Meksiko'daki Durango'yu isimli kasabaya gidiyorlar. Bob Dylan ve ailesi vardığı zaman çekimler başlamak üzere hemen hemen. Fakat Bob Dylan'ın umduğu gibi eğlenceli ve hoş bir deneyim olarak gitmiyor bu. Çünkü Pekin Pah o sırada ağır alkolik durumda son derece ne yapacağı belli olmayan bir kişi. Mesela etrafı sinirlendiği zaman bıçak fırlatıyor sinirlendiği kişiye <gülüyor> ya da tabancayı çekip işte böyle sağa sola ateş etmeye başlıyor. Evet. Böyle şeyler, olaylar var. Evet, bu, bu bıçak olayının muhatabı da Harry Dean Stanton. Aslında hiç filmden bahsettiniz ama oyunculardan bahsetmediniz. Doğru, ben şimdi bir doğru. dinleyici rolümü üstlenerek burada küçük ara boşlukları doldurayım. Doğru. Bu filmin başrollerinde e, Bob da yok aslında bakarsanız. Yani. Bob Dylan'ın tabii ki bir rolü var ama Bloody uh, Kid'in e, işte evet, şey, o... ekibindeki birisini canlandırıyor. Muhtemelen de sonradan eklenmiş so so so so bir şey. So so so Müziklerin hatırına. E, başrolde James Coburn var. Demin bah senin bahsettiğin şerif olan Pat Garrett'ın Canlandıran sanatçı, bildik kim canlandırıyor derseniz o dönemin yine iddialı bir ismi Chris Christopherson. Her dönemiyi iddialı ismi bana sorar. <gülüyor> <Yani> severiz kendisini. <gülüyor> evet. Yani çok hoş filmleri de vardır. Bu filmde de ekip böyle. Evet şeyin yönetmenimizin yaptığı acayiplikler sürekli sağ sola ateş etmekle de kalmıyor. Ayna karşısında falan şeyleri var. E, Babdil'in karşılama sahnesi var. Biraz ayıpçı olduğu için burada <gülüyor> geçmiyorum ama. Biraz evet şey ama adam hakikaten durumu çok iyi değil herhalde çünkü başka bir seferde şey oluyor işte bir yapılan çekimleri seyrettikleri bir seyretme odaları var. O odada ...Dylan ve Chris Christopherson... ...şey yapıyorlar... ...o günün çekimlerinin... ...sonuçlarına bakarlarken... Sen Kimpah... ...ayağa kalkıyor ve... ...seyrettikleri ekrana... ...çiş ediyor... ...yani <gülüyor> hani daha kibarca... ...hani teşaşör ediyor... ...diyebilirdim ama... ...bunu artık kim anlayacaktı bilmiyorum... E, ...ediyor... E, diyor ki çünkü bak şurada bir yer e, şey olmamış iyi e, e fokus olmamış hafifçe bulanık çıkmış <gülüyor> diye e, bu, bu, Bob Dylan Chris Christopherson'a acı bir bakış atıyor Chris Christopherson'da ya diyor işte nasıl bir belaya çattığımızı anladın mı şimdi e, hakikaten de bütün filmin çekimi sırasında James Coburn'de sürekli işte ya bu deli adamdan bir ölüp kalmadan kurtulsak filan diye ee, herkes böyle bir ruh hali içinde ilerliyor. Evet. Ee, biz de ilerleyelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Saatlerimiz Bak, programı ortaladık. 23'ü göstererek henüz tek parça çalmışken. <gülüyor> Hayır. Hayır. Peki. Şu halde biraz hızlanmak adına sonraki iki parçayı bağlayalım diye düşünüyorum. Albümün ikinci parçası Cantina Team. Üçüncü parçası da bu ana temanın yeniden aranje edilmiş versiyonu Billy One. Şimdi bu iki parçayı beraber dinleyelim. <Gülüyor> 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'dayız. Zamanlar Değişirken programında Bob Dylan'ın 50 yılı aşan müzik serüveninin peşindeyiz. 60'ların başında başlamıştı bu müzik serüveni. Şu anda da 1973 yılında yayınlamış olduğu Pet Garrett ve Bill The Kid isimli film müziğini dinletmekteyiz size. Dinlediğimiz arka arkaya iki parça. Cantina Team ve Billy One Böylece ilk üç parçayı dinlemiş durumdayız. Evet. E, atlaya atlaya bitirmeye çalışıyoruz. Program şimdi böyle bir tavirtimiz olmuştu. E, şimdi ne yapalım? Direkt geçelim. Bir sonraki pakete yoksa arada diyeceğiniz bir şeyler var mı sizin? E, geçebiliriz paketleri yetkide büyütüyoruz. Son iki, iki, iki parçayı beraber dinlemekten sonra şimdi üç parçayı beraber dinleyelim diyoruz. Bunlar sırasıyla Bankhouse Team, River Team ve Turkey Chase. Bankhouse Team hoş bir melodi hakikaten. Ee, diğerleri belki filmin bağlamında daha iyi ee, gelebilir kulağa değil. Heh. Üç parça üst üste dinledik. Bank House Team, River Team ve Turkey Chase. Ee, Bob Dylan'ın yayınlamış olduğu 1973 tarihli Pet Garrett ve Ann Bill The Kid isimli e, filmle de aynı ismi taşıyan e, film müziğini dinlemekteyiz. Bu akşam bu, bu, bütün albümü bir seferde dinleyip bitirmek niyetindeyiz. Evet, e, 52 tüm imkanları da kullanıyoruz bunu yapmak için. E, çalmak olduğumuz albümün aslında bir soundtrack albüm olmasının avantajını da kullanarak. Evet, ben arada filmle ilgili bir şeyler söylüyorum. Yine iki anekdot kısaca anlatmak istiyorum. Bir tanesi e, James Coburn'ın oynadığı Pat Garrett ve Chris Christopherson'ın oynadığı Bill The Kid. Hemen filmin ilk böyle beş dakikası içinde filan ilk defa bir araya gelirler. Bir süreden sonra işte duydum ki sen de şeref olmuşsun der. Ya oldum der. Arkasından şöyle der. Eh times are changing diye. Ee, bu, bu, bu acaba Bob Dylan'ın aynı isimli e, şarkısına ve albümüne bir hoşluk içeren atıf mıydı yoksa senaryoyu yazan kişi tamamen ha habersizce mi bunu yapmıştı bilmiyorum ama ee, şunu akıllı tutalım tabi ee, senaryo yazarı e, Dylan'ın arkadaşı Aslen Dylan'ın projeyle e, bağlantısı da o senaryo yazarı üzerinden oluyor ee, Rudy sanıyorum, senaryo yazarının ismi ee, Dillon'un arkadaşı olan orada belli ki ee, bir hoşluk var yani orada bir hoşluk olma ihtimali kuvvetli evet. bir de e, Bob Dylan böyle tuhaf kalıyordu dedim filmde ama aslında en iyi performansını gösterdiği bir sahne var. James Coburn galiba şeydir Richard Jekyll'ın oynadığı şerif kip makineyi kıstırır. Onu böyle vurmak üzere vaziyetinde Bob Dylan'ın oynadığı karakter de oradadır. Elias. Elias der ki git şu orası bir işte böyle hem dükkan hem bar, bardır. Oradaki şeyleri oku. Paketlerin üstüne oku. Hani ses, sesini duyacağım. Böylece bir yanlış bir iş yapmadığını bileceğim. Bu bayağı matraktır. Bir yandan çok dramatik bir sahne geçer. Bir yandan arkadan Bob Dylan'ın sesi işte fasulye, ıspanak işte <gülüyor> bilmem ne filan diye sürekli şeydeki raflardaki malları okumaktadır ve bütün olayın şeyini başka bir yöne çevir. Ee, o, o hoş bir sahne. Evet e, film zaten 2005'te sanıyorum e, Sen Pekinpah'ın asıl tasarladığı şekliyle olan hali e, yayınlanmış e, merak eden bulup izleyebilir. E, o hali çok da fena değil diyorlar ben açıkçası o halini e, izlemedim henüz hep eski e, ilk çıktığı 73'teki 73 Bir filmin çıkış tarihi hatırlamıyorum. Halbuki 9'un sene ama. Evet. E, o ilk, ilk stüdyo versiyonunu izlemiştim. O pek parlak değildi. Ben şimdi sırada pardon, pardon Ben, ben küçük kestim. bir düzeltme yapabilir miyim? E, bu e, yönetmenin versiyonu 1989 yılında Sen Pekin ölümünden 5 yıl 4 yıl sonra çıkmış. Onu da ben gelecekte söyleyeyim. O evet, o ben... Yönetmenin versiyonu iki tane var ee, Bir tanesi asıl Yani yönetmenin versiyonu diye geçen 2005 senesinde çıkıyor ee, Ama neden öyle bilmiyorum herhalde e, Yani stüdyo ismi olarak yönetmenin versiyonunu Koyuyorlar bir de Turner Videodan Turner Medya'dan 88 yılında yanlış atılamıyorsam e, Bir prezentasyon Yönetmenin sunumu diye bir ayrı versiyon çıkıyor. İkisinin arasında ufak farklar varmış. Her ikisini de izlemedim. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Yok ben de izlemedim de. Altı bana tuğlayı verdi böyle. İşte <gülüyor> programa giriyorsan içerikte koy falan filan diye ben böyle harıları sayfaları çevirirken bir iki bir şey yakaladım. Benim katkım bunlar olsun diye. Evet ben de 2005'ten bahsetmiyordu benim okuduğum yerlerde. O yüzden kusura bakma. Estağfurullah ne kusuru. <gülüyor> Octavre'la kitapta bu arada yakaladığımız ikinci hatta. Bunları da bir, bir sonraki <gülüyor> edisyon için yazacağız. <gülüyor> ya, yazarın başına kakacağız bunları. Evet, özellikle. E, şimdiki sıradaki parçamız e, aslında ilginç bir şekilde Bob Dylan'ın da en bilinen parçalarından bir tanesi olmuş bir parça. E, Knocking on Heaven's Door. E, başta Bob Dylan bunu yazmıyor. Ve e, işte... Bu, bu parça olmaksızın ilerliyor bir miktar. Aslında filmde de hiçbir zaman sözlü olarak çalınmıyor ve çok şöyle bir melodi geliyor gidiyor ama bir yandan e, çok da Bob Dylan'ın şeyinde, diskografisinde önemli bir parça. Filmin bazı versiyonlarında daha doğrusu ilk erken dönem stüdyo versiyonunda hemin Hemingdors'un vokalli hali var. İşte 88'de çıkan yönetmenin versiyonunda e, enstrümantal hali varmış. Hmm. Ee, ben de peki bu konuda küçük bir katkıda daha bulunayım. Madem buradayım Güven Hoca'nın koltuğunu doldurmak kolay mı? Ee, aslında bu filmin çekimleri Ekim-Kasım ayında yapılıp bilemediniz Noel'den önce bitecekmiş. Fakat uzuyor, uzuyor falan böyle e, yılında biraz dolanıyor ne yapacağını bilmez vaziyette. Bu sefer Hollywood'dan e, tanınmış bir film müziği, bestecisini getiriyorlar destek olsun diye. Jerry Fielding. Onla biraz oturuyor ve bir önemli bir yani bir ses getirecek bir parçaya daha ihtiyaç olduğu teşhisini koyuyorlar. Ikına sıkına bir parça daha yazıyor Bob Dylan. Bu da knocking on heaven's doğru oluyor. Aslında e, bununla ilgili de tekrar Los Angeles'a gidiyorlar. Malibu'da wave tutuyorlar. İki gün kayıt yapılıyor Burbank'ta falan ama e, bence de filmin en hatırlanan parçalarından biri oluyor. Ve o eski batı yani eski westernlerin o havasına da uygun olduğu e, hayatında ilk defa film müziği yazdığı için Babdil'in eee sıkıntıları olması da sanki doğal gibi geldi ama <gülüyor> en de sonunda vecairmiş bir şeyler yapmış. <gülüyor> evet. Işte. Fena olmamış. Fena olmamış. <gülüyor> <gülüyor> Evet. New Orleans tarafından biz de yapalım o <gülüyor> keseden. Evet. Fena olmamış. Şey, fena. E, bu arada tabii Heaven's Door e, filmin e, müzik direktörüne de e, dinlettiğinde adam hiç beğenmiyor. Hatta e, ...ya bu ne kötü şey falan şeklinde bir yorum da yapıyor. Ee, hatta o dönem albüm çıktığında da hiç beğenmiyor parça. Ee, çok şey bulunuyor, ee, nasıl alan bulunuyor parça. Fakat tahminen e, Sam Pekinpah veya hatta Bob Dylan e, unutulduktan sonra... ...belki parça hala Nakin On hatırlanır. O derece de meşhur olmuş bir parça. İlk ona gi girmiş, ilk ona girememiş galiba 10. sıraya sadece gelmiş ilk yayınlandığında. listelerde. Evet. evet, evet. Peki o zaman e, ne yapalım zaman az henüz daha önümüzde çalacak dört parça var. E, belki bunları iki iki çalabiliriz. E, şimdi o zaman e, Knocking on Heaven's Door ve Final Team'i arka arkaya dinleyelim. I can't shoot them anymore That long black cloud is coming down I feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock knocking on heaven's door Dillon'dan dinledik. Önce en tanınmış parçalarından bir tanesi Knockin' on Heaven's Door ardından da Final Team. Dillon'ın Paskett ve Bill The Kid ismi taşıyan Sam Pekinfer'in filmiyle aynı ismi taşıyan soundtrack albümünde sonlarına yaklaştık. Böyle parçalar paketleye paketleye sanıyorum bir parçayı atlayarak bitirmemiz mümkün olacak hatta halbuki Büyük bir kayıp olmadığını söyleyelim. Ee, ama onu yapmadan önce bir ufak e, anonsumuz var duyurumuz. 26 Nisan Çarşamba e, gecesi saat 21.30'da Karga'da e, Karapilak yayınlarından Türkçe'ye yeni çevirmiş olan e, Bob Dylan'ın Kayıtlar isimli kitabının Yarı otobiyografik e, eseri diyelim. E, tanıtım gecesi olacak. Kitaba da o gecede ulaşmanız mümkün. Aynı zamanda açık adli programcılarından Bahadır Dilmaz'ın e, seçkisinden Dylan şarkıları veya e, Dylan Vahri şarkılarda da dinleyebilirsiniz. Bunu da duyuralım. 26 Nisan Çarşamba 21.30'da başlıyor. Kargada. Karganın yeri nerede? Onu da istersen bilmeyenler için söyleyeyim, söyleyeyim. Karganın yerinde Kadıköy'de Kadife Sokak numara 16. Tamam. Pek güzel. Peki. Ee, saatler 21.55. Neredeyse programımızın sonuna geldik. Ee, önümüzde kalan iki parça Billy 4 ve Billy 7. Bunlar aslında e, filmin ana temasıyla e, aynı adı taşıyan parça. Onun işte muhtelif varyasyonları biz yine biraz konuşmayı çok kaçırdığımız için Billy 4'ü atlayacağız. Billy 7 ile size veda edeceğiz. Veda etmeden önce program destekçimiz Uğur Aker'e çok teşekkür ediyoruz. Robi Tayar Teknik Masa'da o da bize yardımcı oldu. Robi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Müzikle çıkmak uygun olur mu Mahir? Olur Bence. Zaten yapabileceğimiz başka bir şey yok şu durumda. <gülüyor> 21-56 saatler. Evet. E, sevgili Varol Üneli'de program komşumuz, arkadaşımız geldiği, katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Benim için keyifli. Burada her zaman orvet. teşekkür ederim. İki haftadır <gülüyor> burada düzenli konuk haline dönüştüm. Eyvah yani. <gülüyor> Yayılmacı bir politikayız. Evet. <gülüyor> bir, bir parça çalamasak da atlasak da kendimizi çalmış addediyoruz Bob Dylan'ın 1973'te yayınlanmış Pet Garrett and Billy the Kid adlı albümünü çaldık bitirdik diyelim haftaya bir sonra ben uyuyamam yalnız bu gece bir parça atladığımız için onu da söyleyeyim sen o atlanan parçayı kendi kendine gece sabaha kadar lütfen. evet e, haftaya Bob Dylan'ın bir sonraki stüdyo albümüyle karşınızda olmayı umuyoruz ben Altuğ Güzeldere ben Varol Ünel ben Mahir e, hep herkese bütün dinleyicilerimize iyi bir hoş bir akşam ve iyi bir e, hafta diliyoruz gelecek hafta pazar akşam beraber olmak ümidiyle son parçamız dinliyoruz Billy 7 Spend the night with some sweet senorita Into her dark hallway she will lead you In some lonesome shadow she might greet you Billy, you're so dug on far away You see that Pat Garrett's got your number Sleep with one eye open when you slumber Every little sound just might be thunder Thunder from the barrel Find yourself tomorrow, drinking in some bar to hide your sorrow, spending the time that you borrow. Zamanlar değişirken Esto shouts Bob yarım güldü. some way hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz Altugüzelleri Güven Güzeldere